bi ecma'in la lana illa hakim la lana illa ma sadri Geçen dersimizde son olarak cennete girenlere hitap edildiğini ve bu sizin mirasçı olduğunuz, size miras olarak verilen bu cennet var ya, bu aslında dünyadayken vaktiyle sizin işlediğiniz amellerinizin karşılığı olarak verilmiştir denilecek. Böylelikle cennetliklerin cennette adeta kendinizi minnet altında görmeyin diye gönülleri hoş dahi edilecek. Yoksa esas itibariyle ki bu da cennetin nimetlerinden bir nimet olacak. Yoksa esas itibariyle hiçbir zaman cennet birebir bizim amellerimizin karşılığı değildir. O zaman peki Yaptıklarımız sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet işte budur. Ne demek? Cenab-ı Allah vaadi gereği, vaadi gereği şu şu şekilde salih iman edip salih amel işleyenlere ben cenneti mükafat olarak vereceğim. Yoksa onlara amellerin birebir karşılığı olarak değil. Aksine Cenab-ı Allah bir haseneyi on misliyle, yedi yüz misliyle veya amelin kalitesine, isabetliliğine, güzelliğine, yerinde oluşuna, ee, kısacası Cenab-ı Allah tarafından malum, o amellerin niteliklerini değerlendiren özellikleri ne kadar taşımasına bağlı olarak onu kat kat artırır. Ve bu fazladan bir mükafattır. Amellerimizin birebir karşılığı değildir. 73. ayet-i kerime لَكُمْ فِيهَا كَثِ... فَاكِهَةٌ كَثِيرًا مِنْ هَا تَأْكُلُونَ. Sizin o miras olarak size verilen cennette çok miktarda meyveleriniz var. Ve siz onlardan yiyeceksiniz. Fakihe ki Türkçedeki meyve kelimesi meyve anlamındadır fiil olarak fiil olarak fiil kökü itibarıyla kişiyi memnun eden, sevindiren hal demektir. Dolayısıyla e, rahatlatan hatta e, bir nevi konforlu hayat halinde kullanılan gibi bir anlama kadar dahi uzanabilir. Demek ki burada bu kelimenin zikredilmesi aynı zamanda anlamının da işaret ettiği bir delalet olarak da görülebilir. Yani siz cennette çok rahat ve huzur içerisinde olacaksınız. Bu rahat ve huzur içerisinde bir de çok miktarda meyve de yiyeceksiniz. Genelde ifade ise meyve yemek değildir. Yani karın doyurmak için yenmez. Meyve, insanın ifade ise tok olduktan sonra bazen belli periyodlarda yerine göre çeşitli geleneklere göre bazen yemekten biraz önce yendiği olur, bazı yerlerde yemekten sonra yendiği olur, bazı yerlerde yemek aralarında yendiği olur veya askere zamanlarda yendiği olur. Ama genelde meyve şu veya bu şekilde açlık meselesi olmayanlar tarafından yenilen ve kendisinden yararlanılan güzel bir rızıktır. İşte cennette de onlara meyvelerin çok bol olması herhangi bir şekilde açlık veya yemek bulma problemlerinin de olmadığının ayrı bir göstergesidir. Cenab-ı Allah bu ayet bu surede bu bölümde cennetliklerin mükafatlarını zikretmeyi tamamladıktan sonra bir de onun karşısında olan dünyada da cennetliklerin tam zıttı konumunda bulunanların ahiretteki vaziyetleri dile getiriliyor. Saydik bille. İnne'l mujrimine fi azab jahannama qalidun. Şüphesiz suçlular, günahkarlar cehennem azabı içerisinde ebedi kalacaklardır. Bir rivayete göre cehennemlikler cehenneme girdikten sonra bir tabuta korulacak her bir cehennemlik ateşten bir tabuta ve Üzerlerine kapatılıp çivilenecek ve bir daha açılmayacaktır. Bir başka rivayete göre ateşten bir eve sokulacak herkes birisi. Kabir gibi yani maazallah. Ama ateşte kapısı da bir daha açılmamak üzere üzerlerine kapatılacak. Gerçekten insan hausalasına çok ağır gelen düşünüldüğü zaman çok zor çok ağır tahammülü İmkansız bir hadise. Fakat Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi Onlar hakkında ölmeleri için ölsünler diye hüküm verilmeyecektir. Öyle bir hüküm olmayacaktır. Yani orada idamsız ve ölümsüz müebbet bir ceza. Sonsuz bir ceza. Ebedi kalacaklar. Üstelik la yufetteru anhum bu azap onlar için asla kesintili olmayacaktır. Yani azabın duracağı bir fetret dönemi, azabın olmayacağı bir süre kısa dahi olsa olmayacaktır. La yufetteru anhumu'l-azab. La yufetteru anhum. O azap çünkü cehennem azabında ebedi kalacaklar bir önceki ayet, ayet azap onlar için bir fetrete uğramayacaktır, dinmeyecektir. Yani. Üzerlerindeki azapları kısa süreliğine dahi, dahi olsa kaldırılmayacaktır. Ve hum fihi mublisun. Ne cennet nimetleri sadece maddidir, ne cehennem azabı sadece maddidir. Bakın bu birinci bölüm azap ta kesinti olmaz. Maddi bir azap. Bir de وَهُمْ fihi mublisun, اَيْسُونَ Yani onların orada ümitleri kesilmiş olacaktır. Neden? Azabın hafifletilmesinden, azabın bir süre kesintiye uğratılmasından, azabın hele hele kaldırılmasından, bu hususların hiçbiri ve benzeri hususlarla alakalı en ufak bir ümitleri olmayacaktır. Meyus olacaklardır. Ümit, bu yani ümitten yarar hiçbir payları olmayacak, kalmayacak. Maazallah. Yani orada cehennemden çıkmakmış, ölmekmiş, azapları hazırletilmekmiş, bir süre liğine kaldırılmakmış. Bu ve benzeri hiçbir şeyden yana ümitleri olmayacaktır. Cehennemde Sorumlu meleğe. Ne olur Rabbine dua et. Muminun suresinin sonunda. Rabbine dua et. Bir günlük dahi olsun. Azabımızı hafifletsin. Diyecekler. Kale inneküm mâkithûn. Yok öyle bir şey. Siz orada kalmaya, bu azapta kalmaya devam edeceksiniz. Ha, Burada Hatıra ya bu kadar azap neden acaba? Biraz fazla da olabilir mi gibi hatıra gelebilecek benzeri bir takım vesvese ve itirazların önünün alınması için Cenab-ı Allah işin adaletini hakkaniyetini haber vermek üzere şöyle büyürüyor. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ Biz onlara zulmetmedik ama onlar zalimlerin ta kendileridir. Zalimlerin ta kendileriydiler. Biz onlara bu azabı vereceğimiz zaman zulmetmiş olmayacağız. Onlar dünyadayken zalimlerin ta kendileriydiler. Ne yapmışlardı? İnkar etmişlerdir. Allah'ın iman edin başta kendi zatına ve vahdaniyetine olmak üzere. Rububiyet ve ilahe uluhiyetine iman olmak üzere. İman edin dediğine onlar iman etmemişlerdir. Küfür ise zulmün en büyüğüdür. Az önce Mümünün Suresinin sonunda Mümünün Suresinin sonunda söylediğim e, husus, benzeri bir husus farklıdır. E, şu anda 77. Ayet-i Kerime e, haliyle bir daha hatırladık. Onu okuyacağız. Bakın onlar da yalvaracaklar yani. Tahammül edemeyecekler ve diyecekler ki 77. Ayet-i Kerime وَنَادَوْ ya Malik لِيَقْوِ aleyna Ey Malik, cehennemden ve azabından sorumlu olan yüce melek, Rabbuk. Ne olur, Rabbin işimizi bitirsin, İşimizi bitirsin diyecekler. "Qala innakum ma Hayır. Hiç şüphesiz siz bu vaziyette kalmaya devam edersiniz. Yağzubillah. Yağzubillah. Ale inneku mekizim. Şu çaresizliğe bakın. Hiçbir şeyden yana ümitleri kalmamış. 75. ayet kelimede belirtildiği gibi onlar orada rahmetten yana ümitlerini kesecekler. Ey Malik diye seslenecekler. Rabbim işimizi bitirsin. Bizim tahammülümüz kalmadı. Bir başka yerde birbirlerine şöyle diyecekler. وَسَوَاُنْ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ سَبَرْنَا Bu azaba tahammül göstermeyip sızlansak da sabretsek de bizim için hiç fark etmiyor. Sıkıntı aynı sıkıntı, azap aynı azap, ızdırap aynı ızdırap. Rabbim muhafaza buyur. Iş. İşte o vaziyette Ölümü temenni edecekler. Allah'tan canlarını alması için almasını rica etmesi için, arz etmesi için Malik'e söyleyecekler. Rabbine söyle. Bizim için, bizim adımıza Rabbine yalvar. İşimizi bitirsin. Kale innekum me'kizim. Siz bu halinizde devam edeceksiniz. Niçin? Çünkü Yemin olsun biz size hakkı getirmiştik. Resullerimizle hakkı göndermiştik. Kitaplarımızla biz size hakkı bildirmiştik. Resullerimiz sizleri hakka davet etmişlerdi. Hakka uymanızı istemişlerdi. فَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Fakat çoğunluğunuz haktan tiksiniyordunuz. Haktan tiksiniyordunuz. İbret alan, etkilenen bir kalbin Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri buyruklarını Allah elbette hidayet nasip etmişse tabii. Okuyup da hakkı inkar etmek, haktan hoşlanmamak, hakka karşı durmak, hakka mücadele etmek kişi için mümkün ve yapılabilir bir şey olmaktan çıkart. Mümkün değil. Çünkü bu buyruklar ifadelerinde ise aklı ve mantığı bir kenara bırakarak doğrudan insanı ruhundan kalbinden veya etkilenmesi söz konusu olan en hassas, en çok etkilenmesi söz konusu olan en hassas yerinden yakalarsak. İnsanın ebedi azap içerisinde olup <gülüyor> O azaptan kurtulmaktan yana en ufak bir ümidinin kalmamasından daha büyük bir ızdırap, daha büyük bir azab olabilir. Cenab-ı Allah kıyamette, ahirette olacak tabloyu şu anda müminlerin de kafirlerin de olmuş gibi gözlerinin önüne seriyor. Bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde uydurulmuş olamaz. Hiçbir inanç daveti Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i buna bağlı olarak ahiret ile ilgili verdiği tafsilatı vermiş başka bir kitap, başka bir din, başka bir inanç Başka bir akide, başka bir ideoloji, başka bir sistem, başka bir felsefe yoktur. İslam'da da inancın asıl gayesi hepimizin malumu, dünya hayatını düzene koymaktır. Ahirete iman eden bir kimse, ahirette kendisine ne vaat edildiğini görür, bilir ve buna, bunu idrak eder, iman eder. Ben iman edip salih amel işlersem mükafatım cennet olacaktır. O halde salih amellere devam, onları çoğaltma gayretine, ısrarla devam diyecektir. Böyle diyen ve böyle diyenlerin çoğalması halinde ne olur? Topluma, çevresine, beşeriyete, hatta tabiata, canlı ve cansız bütün mahlukata saydalı unsurlar ve eylemler, ameller çoğaltır. Bunun zıttına kişi cehennem azabını da iman eden birisi olarak düşünecek olursa şu amel müminlerin değil Cennete gitmek isteyenlerin değil, cehennemliklerin amelidir der. Ondan uzak kalır. Ondan uzak kalması yalnız kendisinin faydasına değildir. Aynı zamanda diğer insanların da faydasınadır. Çevresinin faydasınadır. Canlı, cansız tabiatın ve bütün beşeriyetin, hayvanatın herkesin faydasınadır. İstediğiniz herhangi bir Allah'ın haram kılmış olduğu bir fiili alın ve değerlendirin. Bunu işlemek halinde ne olur? İşlememek halinde ne olur? Bu faiz yasağı olabilir, içki yasağı olabilir, zina ve hayalsızlık yasakları olabilir ve buna benzer. Ölçü ve tartılarda hile olabilir güzel huylu olmamak olabilir yani ahlaksızlık ahlakın güzel olmaması bir kötünün yedi mahalleye zararı var sözü boş değildir bu bakımdan dinin Kur'an'ın sözleri buyrukları ahirette iman ile alakalı bize anlattıkları açık, şartlanmamış, hakikati görme istidadına sahip, ruh ve zihin ile okunacak, üzerlerinde durulup tefekkür edilecek olursa, insanın, insanlığın daha doğrusu faydasına işler yapacak, o kimlikle insanlar arasında hayatını idame ettirecek hayırlı insanlar, hayırlı kimseler söz konusu olur. Bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre yani biz size hakkı getirmiştik fakat sizin çoğunluğunuz haktan tiksinen kimselerdir. Hak üzere olmanın birinci şartı hakkı sevmekten geçtiğini alıyoruz. Hakkı sevmek, haktan tiksinen bir insanın zaten hak bir iş yapması düşünülemez. Ve bu hususta yani şeytanın ilvalarına ve kandırmalarına karşı insan olarak çok uyanık olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bu hususta bizi şeytana karşı da hep uyarmıştır. Şeytanın bize batılı süslemesine, süslü göstermesine izin vermemeliyiz. Onun aldatmalarına da kanmamalıyız. اَمْ Ayet-i Kerime çok kısa. Kısacık. 5 kelimelik bir ayet kelime. Tamam mı? Haydi 5 olsun. Emi de sayarsak altı olsun. Baştaki yoksa anlamındaki olsun. 5 kelimelik bir ayet kelime. Yoksa onlar kendilerince her şeyi sağlam ve muhkem bir karar alıp bir iş mi planladılar? Ha. Fen biz de aynı şekilde kendi kararımızı sağlam kararımızı almış ve gerekli tedbirimizi yapmış bulunuyoruz. İnsan oğlu kime karşı plan kurduğunu düşünmek zorundadır. Burada bahis konusu hakkı sevmeyen ve haktan tiksinenler olduğuna göre. Batılın peşinde olan günümüz için konuşacak olursak zalim egemen güçler, ideolojiler ve beşeriyeti her yönüyle sömürüp perişan eden süper güçler kendilerini büyük kabul eden, kendi planlarına göre dünyayı istedikleri gibi tallaç pamuğu gibi atabileceklerini tasavvur edebilen ve bu tasavvurlar Muacehesinde veya istikametinde kendilerince sağlam planlar, projeler kuran a planı, b planı, c planı üreten ve bunları yeri geldikçe devreye giren zalim ve eleman güçleri ister istemez hatırlıyoruz. Bunlar gerçekten beşer gözüyle bizde baktığımız zaman diyorsunuz ki işlerini iyi planlıyorlar planlarını da sağlam vaka haline getirebiliyorlar sağlam bir şekilde uygulayabiliyorlar fe inne mubrimun şüphesiz bizler de planımızı işimizi muhkem bir şekilde kararlaştırmış bulunuyoruz bunun Günümüz dünyasında belki karşılığını görmekte veya emarelerini sezmekte zorlanabiliriz. Fakat şunu unutmayalım ki. Beşeriyet tarihi bizim ömürlerimize nispetle dünya hayatında olayların farkında olarak Olayları müşahede edebildiğimiz ömrü süremiz içerisinde o süreye göre çok daha uzundur. Hiç kıyas kabul edemez. Cenab-ı Allah'ın da kaderi hükmü, hükmünü icra etmesi, Müminlere vaad ettiği onları Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle söyleyecek olursak yeryüzünde halifeler, halifelik makamına getirmesi onlara imkan ve iktidar vermesi Allah'ın nurunun kafirler hoş görmese bile tamamlanması elbette bir süreç ister. Kaldı ki şu anda kendilerinden bahsettiğimiz ve aslında Allah'ın kararlaştırdığı işlere nisbetle örümcek ağı gücünde dahi olmayan bu planlar uzun yılların bir neticesidir. İfade yerindeyse eğer Bugün şu veya bu şekilde planı, programı sağlamlığı itibariyle zirvesine ulaşmış bulunan bu gaddar ve zalim sömürgeci dünya ve bunun liderleri bugün bu noktaya gelmişse bunun tarihsel derinliklerini en azından 1500'lü yıllardan itibaren aramamız gerekiyor. Yani şöyle böyle bir 600 yıllık bir dönemi var, daha fazla belki. Bütün bu geçmiş çaba ve gayretlerin neticesi ancak bugün bu noktaya gelebilmiştir. O halde Cenab-ı Allah'ın müminlere Vadini, hükmünü müminler aracılığıyla gerçekleştirmesinin de hemen kaşla göz arasında gerçekleşeceğini beklemek mümkün değildir. Dünya tarihini ve tarihteki ifade edindeyse medeniyetlerin etkinliklerini çok ağır hareket eden bir tahtravan diye benzetebilirsiniz. Şu anda bizler yani İslam ümmeti maalesef Tahtı Ravalli'nin ağır basan tarafında değiliz. Etkin tarafında değiliz. Etkilenen ve edilgen tarafındayız. Bu sebeple yavaş yavaş bizim daha doğrusu ilk fırsatta ve hızlı bir şekilde ama istediği kadar hızlı olsun yine bu Tarihin seyri içerisinde ancak belli bir hızla seyredebilecektir. Bizim gayretimize, çabamıza ve gerçekten isabetli, dirayetli, hikmetli, donanımlı, hazırlıklı bir şekilde ve azimli, kararlı bir şekilde bu çerçevede, daha doğrusu bu doğrultuda, bu istikamette hareket etmemize bağlıdır. Bunlar olmadan bu Dengelerin bozulması mümkün değildir. Eğer gördüklerimiz ve tespitlerimiz, anladıklarımız, sezgilerimiz bizi yanıltmıyorsa, ki öyle ümit ediyoruz, yanıltmadığını ümit ediyoruz, Allah'ın izniyle dengeler görülen bütün olumsuzluklara rağmen İslam ümmetinin lehine seyrediyor gösterge ümmetin lehine hareket ediyor gibi görünüyor İnşallah yalanlıyoruz. Tabi bunun göstergeleri nelerdir açıklamaları nelerdir bu ayrı bir konudur. Bunu belki yeri gelir kendi kanaatlerimizi bildiğimiz veya anlatabildiğimiz kadarıyla ifade etmeye çalışırız. 80. ayet-i kerime Cenab-ı Allah tekrar Onları uyarıyor. Yani 79. ayet-i kerimede onlar kendilerine göre bir karar ve plan hazırladıklarından bahsediyor. Cenab-ı Allah da bizde bir kararımız, bizim planımız, programımız, hedefimiz vardır diyor. ifade edildi Peki burada bir nevi tehdit ediliyorlar veya uyarılıyorlar. Diyor ki 80. ayet-i kerimede اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ ve وَنَجْوَهُمْ Onlar bizim gizlediklerini ve fısıldadıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Öyle mi sanıyorlar? Onların istihbaratları, planları, efendim söyleyeyim think tentlerinin hazırladıkları bilgi ve neticelere göre onları alıp uzmanların konularla alakalı, hedefleriyle alakalı planlar geliştirmeleri ve bunu mümkün mertebe son derece gizli yapmalarına rağmen bizler onların gizlediklerini ve kendi aralarındaki fısıltılarını Hatta mesela şifreli konuşmalarını ve buna benzer plan ve programlarını işitip bilmediğimizi mi anlayıp belâ hepsini biliyoruz. وَرُسُولُنَ لَدَيْهِنْ Bizim elçilerimiz onlarla beraber onlarla beraber olan elçilerimiz ne yaptıklarını yazıyorlar. Bizim bilmemiz yanında bir de yarın kıyamet gününde kendilerine belge teşkil kendilerine karşı belge teşkil etmesi için yapıp ettiklerini yazıyor. Bizim memurlarımız diyor Cenab-ı Hak. Görevlendirdiğimiz memurlar. O onların ne iman ettikleri ne de görebildikleri memurlarımız diyor. İman da etmiyorlar onlara. Böyle bir varlığın varlığını da kabul etmiyorlar. Ama Cenab-ı Allah onlara söylüyor. Sizin iman etmemeniz, onların hakikatini inkar etmeniz gerçeği değiştirmez. Sizin neler yaptıklarınızı yanınızda olup yazanlar var. Bunlar yarın size karşı çıkacak. Bunlar hem bir gerçeği haber vermektir, hem bir tehdit, hem bir uyarıdır. Gerçeği haber vermektir çünkü vaka böyledir ama bilmiyorlar. Bilmelerini istiyor Cenab-ı Allah. Bildikten sonra korkmalarını istiyor. Vaziyet böyleyse o zaman iş kötü diyecekler. İstedikleri kadar korksunlar, istedikleri kadar yeni tedbirler geliştirsinler. Onların her türlü gizlilikleri duyunu bilindiğine göre yapmak istediklerini gizleme gibi düşmanlarına karşı bir avantajları kalmıyor. Çünkü her şeyleri bilmiyor yazılıyor? O halde bu bir tehdittir. Kendinize gelin. Siz böyle devam ederseniz bizim size vereceğimiz ceza fena olacak. Ağır gelecek size. Kendinize gelin. Bu işten vazgeçin. Bu tabii uzun, daha doğrusu o dönemin şartları içerisinde Mekkeli müşriklerin İslam'a ve Müslümanlara karşı komploları. Medine döneminde komplolar bitti mi? Bitmedi. Müşriklerin kısacası İslam'a ve Müslümanlara karşı komploları ayetlerin nüzul ortamında ayeti kerimelerin de çok iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlıyordu. Müminler bu ayetleri okuyarak kendilerine daha çok güveniyor sorumluluklarının daha bir bilincine varıyor ve üzerlerindeki sorumlulukları gerekleri neyse yerine getirmeye daha çok çalışıyorlar. İnanın değişen bir şey yok. Aradan geçen bunca zamana rağmen iman ile küfür cephesinde ve bu iki cephenin birbirlerine karşı konumlarında vaziyetlerinde değişen bir şey yok. Çünkü kim ne derse desin insanlık tarihinin dinamiği ne olursa olsun hak veya batıl olsun sahip olunan inançlar ve doğruluklarına inanılan esaslardır. Bugün egemen güçler neye inanıyorlar? Kendilerinin en iyi olduklarına, en iyi hak ettiklerine ve kendilerinin en değerli olduklarına. Son zamanlarda Afganistan Havaalanı'nda yapılan kitasip etmiyoruz. Patlamayla ilgili olarak Amerika'da yetkili birisinin, sorumlu birisinin açıklaması onların zihin kodlarını, arka planlarını zihinlerinin arka planlarını, kendilerinin dışındaki dünyaya ve insanlığa nasıl baktıklarını göstermesi açısından çok önemlidir. Olayda öldürülen her bir Amerikalı için bir Afgan şehrini haritadan silmek lazımdır. Bu olayın işaret ettiği zihin kodları gerçekten çok önemlidir onların dünyaya bakışları açısından egemen güçlerin dünyaya bakışları açısından çok ehemliydi. Bu şu 21. asırda böyle olduğu gibi fiilen sömürgeciliğin emperyalizmin doruk noktasına ulaşmaya başladığı 17. asrın sonlarıyla 18. asır ve 19. asırlarda bile aynen böyleydi. Hatta 20. 21. asırda bile bu böyleydi. Irakı Iraklıları diktatör Saddam'dan kurtaracağız ve biz Iraka demokrasi getireceğiz. İddialarıyla Baba Bush ve evladı Bush arasında tarafından iki defa Bağdat ve dolayısıyla Irak. Hallaç pamuğu gibi atıldı. Demokrasi dedikleri şey meğer önceden beri uyanıp Müslümanların bir şekilde bildikleri ve farkında oldukları Irak'ın üçe bölünerek ciddi manada sefalete mahkum edilmesi iç savaşla insanların birbirlerini bitirmesiymiş. O halde Müslümanların bu olan biten karşısında sırf Allah'ın olanı biteni bilmesi olarak meseleyi, ayet-i kerimeleri Allah biliyor o zaman o yapacağını yapacaktır değil. Dünyada bu varlık aleminde kader ifadesindeyse biz insanlarla alakalı olan kısmıyla Bizim vasıtamızla tahakkuk eder, gerçekleşir. Eğer Allah'ın küffara genel olarak karşı hükümlerinin takdiri mahlubiyetlerinin tahakkuk etmesini istiyorsak, bu konuda bizim de üzerimize düşen vazifemizi yapmadan bu işin olmayacağından emin olmamız lazım. 81. ayet-i kerime tekrar işi temel mesele olan her şeyin az önce bahsettiğimiz gibi esası olan iman ile yeniden irtibatlandırmakta irtibatını kurmaktadır. Diyor ki Kul Rasulü Muhammed de daha önce çeşitli ve yine aynı vesilelerle birkaç defa Epey önceki derslerimizde tekrar etmiştik. Cenab-ı Peygambere emir kipi olarak de ki diye başlayan buyruklar özellikle dikkat çekici buyruklar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunlar ya imanın esaslarından çok asli bir meseleyi yahut da ona bağlı bir gerçeği, bir çok gerçeği veyalta dile getiren buyruklardır ve aynı zamanda küffara özel bir cevap mahiyetindedir. Çünkü onlar ister şiirdir desinler, ister kehanettir desinler, netice itibariyle Kur'an'ı Peygamber'in uydurduğu bir söz olarak kabul ediyorlar. Fakat bu buradaki kul emirleri, deki yani emirleri bilhassa Kur'an'ın hiçbir şekilde Kur'an'da peygamberin en ufak bir dahlinin olmadığını ortaya koyması açısından da ayrıca çok önemlidir. Kul in kana lil veladun, fa ana ene evvelil âbidîn Eğer Rahman'ın sizin iddia ettiğiniz gibi bir evladı varsa ben şunu bilin ki ibadet edenlerin ilkiyim. Çünkü genelde İslam'ın dışındaki bütün akidelerde, hatta batıl akidelerde bile, inançlarına bile Tanrıların başında bir baş Tanrı, bir baba Tanrı vardır. Ondan sonra onun küçükleri ve evlatları gelir. Temel karakteristik İslam dışı bütün dinlerde hak olsun yani menşe'i vahiy olsun sonradan tarif edilmiş dahi olsun veya olmasın hepsinde Allah ve Allah'ın evladı var. Mekkeli müşrikler de esas itibariyle İbrahim'in aleyhissalatü tevhid dinine müntesip insanlardır. İbrahim Aleyhisselam'ın serapa tevhid olan dinini zamanla tarif etmişler. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyecek kadar işi nadanlığa, bilgisizliğe, cehalete, cahaletin en ileri noktasına ne yapmışlardı? Vardırmışlardı, ulaştırmışlardı. Cenab-ı Peygamber'e Cenab-ı Allah'a ediyor De ki, eğer Rahman'ın sizin dediğiniz gibi bir evladı varsa burada birçok müfessirin ve belagat aliminin söylediğine göre bu sizin faraziyenizdir. Bu sizin varsayımınızdır. Yoktur ve ben evladı olmayan Allah'a ibadet edenlerin ilkiyim. Onun oğlu dahi olsa ben ona ilk ibadet edenlerin manasına değildir. Eğer sizin dediğiniz gibi Rahman'ın evladı varsa ki yoktur, ben evladı olmayan doğmamış ve doğurulmamış doğurmamış ve doğmamış olan Allah'a ibadet edenlerin ilki. Buyuruyor. Ondan sonra ayet-i kerime en güzel tesbih ile bir ayet kerime daha geliyor ifade Ve tesbihin gerekçelerini ayetin muhtevasında zaten zikrediyor. Diyor ki Subhane Rabbis semavati vel ardi Rabbil arşi amma yasifre göklerin Rabbi yerin göklerin ve yerin Rabbi ve arşın Rabbi ne? Onların nitelendirmelerinden tenzih ve takdis eder. Çünkü onlar Allah'ın evladı olduğunu ileri sürüyorlar. Oysa o göklerin ve yerin Rabbidir. Onların Allah'a evlattır diye isnat ettikleri ya göklerde ya yerde bir takım varlıklardır. Hepsi de onun yaratıklarıdır. Rab çünkü sahip olan ve eşyayı bütün varlıkları yaratıp yaratılışlarını, varlıklarını devam ettirmeleri için kendilerine en uygun halleri, şartları, imkanları var eden ve böylelikle varlıklarını da devam ettiren ettirmelerini sağlayan demek. bütün göklerin ve yerin de üzerinde daha doğrusu gökler veya bir tarafta çünkü dikkat buyurun çok önemli. Rabbis bi semavati vel ard bu bir tarafta Rabbi'l Arş bir tarafta. Yani Arş ile gökler veya adeta bir terazinin iki kefesi. Yani Cenab-ı Allah burada rububiyet vasfını gökler ve yer için bir de arş için bağımsız olarak yapmaktadır tekrar etmektedir oysa normal bir anlatım olsaydı veya özel bir maksat Subhan Rabbi rabbis semavati vel ardi vel arş denilecekti vel arş amma yasıf ama Cenab-ı Allah burada böyle demiyor rabbis semavati vel ardi Rabbil arş hem göklerin ve yerin Rabbidir o hem de bütün mahlukatın en büyüğü olan arşın da Rabbidir ve ben onu onların nitelendirmelerinden onların onun ile ilgili ileri sürdükleri bütün batıl nitelemelerinden ne yapıyorum tenzih ediyorum Takdis ediyor. Tenzih, Cenab-ı Allah'ı tevhidin bütün manalarını ihtiva ediyor aynı zamanda. Yani Allah'ın tevhidi, rububiyetinde, uluhiyetinde, esma ve sıfatlarında bir ve tek olması anlamını ihtiva ettiği gibi, tesbih de bunu aynı şekilde itiraf ve ikrar etmek demek. Rabbimi subhanallah dediğimiz zaman Cenab-ı Allah rububiyetiyle, uluhiyetiyle, esma ve sıfatlarıyla eşsiz ve ortaksız ve benzersiz demektir. Tesbih de mana itibariyle bunu ifade etmektedir. Şimdi durum böyleyken sen onlara davetini yaptın. Onlara davetini ulaştırdın. Fakat istediğin olumlu neticeyi alamadın. Bundan dolayı sen kendini üzülerek, kederlenerek telaf etme. Buna gerek yok. Fezerhum Yahudu ve yelabu hatta yulaku yevmehumu neziyü Bırak onları dalsınlar Oynayıp oyalansınlar ta ki tehdit olundukları o gün ile karşılaşacakları vakte kadar. Tehdit olundukları o günleri ile karşılaşıncaya kadar bırak onları yalanlarına dalsınlar dünyadan heveslerini almak için oynayıp oyalansınlar. Onlara tehdit olunan ya dünyevi azaptır veya ahiretteki azaptır. Bunların hangisi olduğu, hangisinin önce geleceğini ancak Yüce Allah bilir. Fakat bir insanın gerçekten bu ve benzeri buyrukları okuduğu zaman aman ben bunlar arasında olmayayım dememesi fıtratı Selim ise aklı selim birisi ise mümkün değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in uyarıları gerçekten duyarlı kalpler için çok önemli ve çok değer taşır. Ve huvellezî ve Ah! Çok özlü, müthiş ve bugün vakamızın en ciddi meselelerinin dönüp dolaşıp bir yerde kendisinde düğümlendiği bir ayet. O gökte de yerde de ilah olandır. O gökte de ilah olandır yerde de ilah olandır. Burada da az önce belirttiğimiz gibi Rab kelimesinin gökler yer ve arş için tekrarlandığı gibi burada da ilah kelimesi hem gökte hem yerde ilahlığı hakkında iki defa tekrar verilmiştir. Gökte ilahtır. Göklerin tek egemeni odur. Allah'ın varlığını kabul edenler, yerdeki ilahını bazıları kabul etmemekle birlikte Allah'ın varlığını kabul edip de şöyle diyelim, Allah'ın varlığını kabul edip de semadaki uluhiyet ve rububiyetini kabul etmeyen kimse yok. Ama iş Allah'ın yeryüzündeki uluhiyeti meselesine gelince ifade yerindeyse çetrefilleşiyor. Daha doğrusu itirazlar amalar, fakatlar o zaman başlıyor. Cenab-ı Allah'ın gökte ilah olması ne demek? Yegane geçerli hükmün onun hükmünün olması demektir. O ne diyorsa o olması demektir. O halde yerde ilah olmasının da anlamı budur. Yer ile alakalı, yerde yaşayanlarla alakalı, mükellef olan bizlerle alakalı ne buyurmuşsa onları aynen kabul edip, tasdik edip hayata geçirmek onu yerde de ilah kabul etmemizin bir neticesidir. Çünkü birçok kimsenin zaman zaman şöyle düşündüklerini veya söylediklerini görmek mümkün. Efendim ya hakimiyet Allah'ındır deniyor veya İslam devleti deniyor. Böyle bir şey nasıl olur? Allah yere inip mi hükmedecek falan. 14 asır önce Allah insanlığa ve beşeriyete nasıl hükmettiyse günümüzde de hükmeniz. Yani peygamberinin varlığı bile şart değildir. Onun hükmünün mükellefler tarafından, muhataplar tarafından kabul edilip hayata tatbik edilmesidir bütün mesele. O zaman biz Allah'ın da yerde ilah olduğuna iman eder ve gereğini yerine getirmeye çalışırız. İman ediyorsun, her şey imanın o iman ettiğin hakikatle ters ve bundan dolayı kılımız kıpırdamıyorsa bizim bu imanımızı tekrar sorgulamamız lazım. Yeryüzünde gerçekten bugün Allah'ın ilahlığı, uluhiyeti ne kadar kendisini gösteriyor? Ne kadar kendisini hissettiriyor? Yani kısacası Allah'ın yeryüzündeki uluhiyetinin, yeryüzündeki karşılığı ne? Allah'ın kainattaki uluhiyetini ne yapıyoruz? Biz müşahhas olarak görebiliyoruz. Göklerin alemi gökler, semavat ve semavattaki o sayısız cisim, bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar onun hükmü gereğince hareket ediyorlar. Onun kendileriyle alakalı hükmünün dışına bir milim dahi çıkmıyorlar. İşte onun semadaki uluhiyeti bu. Peki. Yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın uluhiyetinin göstergesine insanlar bireysel olarak, aile olarak, toplum olarak, devlet olarak, uluslararası ilişkileri itibariyle, kendileriyle kainat arası ilişkileri itibariyle, Rablerine karşı sorumlulukları itibariyle ne durumdadırlar? Allah'ın hükümlerine ne kadar riayet ediyorlar? Allah'ın hükümlerine bırakır riayet edilmesi, Allah'ın hükümlerine davet ettiğimiz zaman, birileri çağırdığı zaman birilerini, eğer ifade ise muhakeme edilmiyorsa, zindanlara atılmıyorsa, alay edilir. Bununla meczuptur deneleri geçilir ona iltifat bile edilmez durum böyleyken bizim bu hususta konuya gerçekten bir daha eğilmemiz ve üzerinde durmamız icap ediyor ve huve hakimul alim o hikmeti sonsuz hükümleri sapa sağlam ve kusursuz olandır. Ve her şeyi bütün incelikleriyle, bütün teferruatıyla bilendir. Kimin Allah'ın yeryüzünde uluhiyetinin gereklerinin yerine getirilmesinden yana olduğunu çok iyi bilir ve yeryüzünde ulûhiyetinin göstergesi olan indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in ve onun öngördüğü ahkamın ne kadar hikmetli olduğunu da yine en iyisi o bilir ve o hikmete uygun olarak bu hükümleri indirmiştir demektir. 85. ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerimeyi tekit edici mahiyettedir. وَتَبَارَكَ اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ve ma بَيْنَهُمَا Göklerin ve yerin mülkü ve ikisinin arasındakilerin mülkü kendisinin, yalnız kendisinin olan Allah'ın şanı ne mübarektir, yüceler yücesidir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Mülkü, hakimiyeti, sahipliği, tasarrufu, egemenliği. Yalnız kendisinin olan Allah'ın şanı ne yüce ve ne mübarektir. Ve indehû ilmus se'ah. Yani siz Allah'ın göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mutlak maliki ve egemenini kabul edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Biz size bu konuda irade verdik. Ama biliniz ki kıyameti ne zaman koparacaktır? Onun ilmi yalnız onundur. Kıyametin de bir gayesi vardır. ve وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Dünyada ey yanım allah Teala göklerde hakim olsun. Bize zararı yok. Öyle kabul edelim. Fakat Allah dünya hayatımıza müdahil olmasın. Deizmin bir versiyonu da bu. Allah izni bizim hayatımıza müdahil olsun ki. Yok. Cenab-ı Allah diyor ki hiç kusura bakmayın. Sizi de, kainatı da, semavatı da, arzı da ben yarattım. Siz dahi benim mahlukumken nasıl olur bana sen şöyle bir kenarda dur diyebilirsiniz diyor yani. Siz de benim mülkümsünüz. Gökler yer ve ikisi arasındakiler. Biz neredeyiz arkadaş? İster yerin üzerinde olalım, ister göklerin içinde olalım, ister ikisinin arasında olalım. Onun mükündeyiz. Onun mükünde olduğumuza göre onun mülkü olarak bizde tasarruf da bulunuyor ve bize bu tasarrufun neticesi olarak bir kitap indirmiştir ve bu kitabın Hükümleri neyse, neyse, sizden istediği inanç ve hayat, nasılsa onu öylece yerine getirin ki benim mülküm olduğunuzu ispatlayacaksınız ve ben bundan dolayı sizi ayrıca mükafatlandıracağım. Ve indahu ilmusa ve ilayhi kıyamete dair bilgi, ne zaman kopacağına dair bilgi, yalnız O'nun nezdindedir ve siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. Dünyadayken O'nun egemenliğini kabul ettiniz mi, etmediniz mi? Uluhiyetini kabul ettiniz mi, etmediniz mi? O'nun öngördüğü hayat nizamını, sistemini, ahkamı bireysel olarak, aile olarak, toplumsal olarak, kısaca dünya yani mikro, mevcut tabirlerle diyelim veya yeni modern tabirlerle mikro ve makro yani en küçükten en büyüğe kadar bütün boyutlarıyla hayata Allah'ın hükümlerini hakim kıldınız mı kılmadınız mı ona döndürüleceksiniz. Döndürüleceğiniz zaman bunun hesabını ona vereceksiniz bundan sonra inşallah önümüzdeki derse 86. ayet kelimeden itibaren devam edeceğiz. Çünkü tahdid edilen vaktimiz burada sona ermiş bulunuyor. Biz de diyoruz ki Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yasifun Selamun ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin Cenab-ı Allah'ın uluhiyetini gökte de yerde de kabul eden ve bu konuda üzerine düşen sorumlulukları tam anlamıyla yerine getiren kullarından eylesin. Allah'ın selamı Fahmet ve hareketi hepimizin üzerindeyiz.